وَاِذْنَ الْجَبَلَ بِهِمْ بِقُوَّةٍ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bir zaman Tur dağını bir gölgelikmiş gibi üzerlerine kaldırmıştık da gerçekten onu üstlerine düştü düşecek olan bir şey zannetmişlerdi. Onlara size verdiğimizi kitabı kuvvetle tutun ve içinde olanları hatırlayın. Umulur ki ona muhalefetten sakınırsınız diye emretmiştik. <gülüyor> "قالوا بلا شهيدنا أنت يوم كنا عن هذا غافلين." Hani Rabbin, Adem oğullarının bellerinden zuriyetlerini çıkarıp da onları kendilerine karşı şahit tutmuştu ve buyurmuştu ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar dediler ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. Şahit olduk, ta ki kıyamet günü doğrusu biz bundan habersiz kimselerdik demeyesiniz. ba'una min kunna kunna min Veya daha önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Biz ise onlardan sonra gelen bir nesil idik. Artık batılı, şirki yeryüzüne yerleştirenlerin yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diye böyle yaptık. Olur ki küfürlerinden dönerler diye ayetleri böyle açıklıyoruz. Ey Resulü, onlara, o Yahudilere şu kimsenin haberini de oku. Kendisine ayetlerimizi verdik de, o inkar ederek onlardan sıyrılıp çıktı. Bunun üzerine şeytan onu peşine taktı böylece azgınlardan oldu. وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ كَالْبِئْرِ تَحْمِلْ تَحْمِلْ أَوْ يَلْهَثْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُسُسِ الْقَصَصَ Halbuki dileseydik, onu verdiğimiz ayetlerle elbette yükseltirdik. Fakat o dünyaya meyletti ve nefsinin arzusuna uydu. İşte onun misali, köpeğin misali gibidir. Üzerine varsan da dilini çıkarıp solur. Onu bıraksan da dilini çıkarıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin misali budur. Artık bu kıssayı onlara anlat. Umulur ki düşünürler. Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine de zulmetmekte olan kavmin misali ne kötüdür. <Gülüyor> Allah kimi hikmetine binaen kendi lütfundan hidayete erdirirse işte hidayeti eren odur kimi de küfrü sebebiyle dalalete atarsa işte onlar gerçekten hüsrana uğrayanlardır. Vala <gülüyor> kad Celalim hakkı için Cinlerden ve insanlardan birçoğunu Kendi iradeleriyle hak edecekleri üzere Cehennem için yarattık Onların kalpleri vardır Ancak kendi küfürleri sebebiyle artık Onlarla hakkı zevk edip anlamazlar Onların gözleri vardır ama Onlarla Allah'ın delillerini görmezler Onların kulakları da vardır ama onlarla ilahi nasihatleri işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da aşağıdırlar. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. <gülüyor> Esmaül Hüsna en güzel isimler ise Allah'ındır. Öyleyse ona onlarla dua edin ve onun isimleri hakkında haktan meyledip sapanları bırakın onlar yakında yapmakta olduklarının karşılıklarını göreceklerdir. <gülüyor> <gülüyor> Yarattıklarımızdan bir ümmet de vardır ki insanlara hak ile doğru yolu gösterirler ve onunla adaleti tatbik ederler. <gülüyor> Ayetlerimizi yalanlayanlar ise bilmedikleri yerden Yavaş yavaş helake yaklaştırılırız. Hem onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım, onları aniden yakalamam pek çetindir. He ve lem ma bi sahibihin cinne in huve illa nedirun mübin Düşünmediler mi ki arkadaşlarında Muhammed'te hiçbir delilik yoktur. O ancak Allah'ın azabı ile apaçık bir korkutucudur. <gülüyor> göklerin ve yerin melekutunu, ilahi tasarrufatın açıkça göründüğü cihetine, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı? Artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze iman edecekler? Allah, Kimi küfrü sebebiyle dalalete atarsa, o takdirde onu hidayete erdirecek kimse yoktur. Ve Allah onları azgınlıkları içinde bırakır da bocalayıp dururlar. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed sana onun gelip dayanması ne zaman diye kıyametten soruyorlar de ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onu vakti geldiğinde ortaya çıkaracak ancak O'dur. O kıyamet göklerde ve yerde olan bütün mahlukata ağır gelmiştir. Size ancak ansızın gelecektir. Sanki sen ondan haberdar mısın gibi sana soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Allah'ın katındadır. Fakat insanların çoğu bu ilmin Allah'a ait olduğunu bilmezler. Kullâ emlikul nefsî nef'an ve lâ darran illâ mâ şâ'allâh. Ve lâv kuntu a'lemul gâybe, lestekfertu minel khayri ve mâ messen yessûh. İn de ki, benim kendim için Allah'ın dilemesi dışında ne bir faydaya ne de bir zarara malik değil. Çünkü gaybı biliyor olsaydım daha çok hayır elde ederdim ve bana hiçbir kötülük dokunmazdı. Ben ancak iman edecek bir kavim için bir korkutucu ve bir müjdeleyiciyim.